Kıymetli kardeşlerim hepimiz adım adım Ramazan'a yaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. O kadar güzel bir ifade ki Efendimizin kullandığı ifade gölgesi başımızın üzerine düşen ay diyor. Ve biz de onu en güzel bir biçimde inşallah hissedenlerdeniz. O hoş gelecek de İnşallah bizi hoş bulsun, sonra da hoş etsin ve güzel güzel izler bırakarak gitsin. Duamız şu olsun ki Allah o güzel ayı hakkıyla idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Gerçekten Ramazan'ın o bereketine layık bir biçimde karşılık vermeyi bizlere kolaylaştırsın. Ve şu ümmetin, şu milletin dirilişinin, o kaybettiği izzeti tekrardan kazanışının da bir vesilesi olsun inşallah. Tabi Ramazan deyince biz bir sürü o aya has bir şeyler konuşmamız gerekir. Allah izin verirse haftaya son dersimizi yapacağız. Konumuz da Ramazan olacak. Biraz ben o derse havale ediyorum Ramazan'la alakalı şeyleri ama... Şimdi bize bir noktaya kadar bazı bilgiler lazım olduğu için sadece Ramazan'ın en önemli ibadeti olan oruçla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Oruç farz olarak malumunuz Ramazan için bizlerin üzerinde mükellefiyettir. Beş temel farzdan şarttan bir tanesidir. Ve imkanı olan, güç yetirebilen bu manada bir mazereti, haklı bir mazereti öyle basit şeylerle geçiştirecek kadar değil. Haklı bir mazereti olmayan her Müslüman için de yapması gereken bir mükellefiyet. Her ibadette üç şey aranır. İllet, hikmet ve maslahat. Bir ibadetteki illet o ibadetin aslında nedenini ortaya koyar. Eğer illet varsa biz sebebe ait bir şeyi konuşmuş oluruz. Maslahatlar faydaları ortaya koyar. Hikmetler ise gayeleri ortaya koyar. Peki bilinir mi her ibadet için? E tabii ki her ibadet için bilemeyebiliriz. Bazen söylediklerimizde, İsabet de kaydedebiliriz, isabet kaydetmeye de biliriz. Çünkü Cenab-ı Hak el-Hakim isminin tecellisi olarak hiçbir şeyi hikmetsiz yapmaz. O hikmetini belli şeylerin içerisine koyarak söyler. Bazen o söyleme açıktır, zahirdir, ortadadır, o anlaşılır, ona göre belli şeyler kavranır. Bazen de biraz daha zihin teri dökmek gerekir, başka parçaları birleştirmek gerekir ki onlar tespit edilebilsin. Oruç için biz zahiren bir şeyden bahsedebiliriz. Her ne kadar biraz ihtilaflı da olsa hadis ve ayetlerde geçtiği üzere ben orucun hem illetini hem maslahatını hem de hikmetini size vermek istiyorum. Buna neden ihtiyacımız var? Ona da bir cümle söyleyeyim ki sonra bunu konuşmuş olalım. Geçmiş derslerde de söyledim. Eskiden... Biraz daha ibadetlere karşı yaklaşımda tembellikten kaynaklanan bazı şeyler vardı. İnsanlar aslında yapmak istiyorlar ama tembellikten dolayı yapamıyorlar. Dolayısıyla eskiden insanlara bir ibadetin nasıl yapılacağını anlatmak yeterliydi. Ama şimdilerde tembellikle beraber bir de inkar işin içerisine girdiği için Mecburen bir şeyin nasılından önce nedeni ve niçini anlatılmak durumundadır. Eğer siz bir ibadette neden biz bu ibadeti yerine getirmek zorundayız? Bunun hikmeti nedir ki Allah bizden bunu istemiş olsun? Sabah işte imsak vaktinde başlayacak ta iftar vaktine kadar bu yazın uzun gecelerinde uzun günlerinde bu neden olacak? Bunun nedenine ait Bugünün insanına bazı şeyleri söylemezseniz eğer ikna olamayacak belki bazen yapan da kendi iç dünyasında şüpheler taşıdığı için tam anlamıyla o ibadetin lezzetine vakıf olamayacak. Onun için özellikle bu çağın insanına meselenin illet boyutunun hikmet boyutunun maslahat boyutunun ayrı katkıları var biraz bu manadan da mesele irdelenmesi gerekir. Nedir orucun illeti? ve Selam efendimizin beyanları üzerinden biz orucun en önemli illetlerinden bir tanesinin sabır olduğunu öğreniyoruz. Geçen seneki derste uzunca bir hutbe verdim size. Bu gölgesi başımızın üstüne düşen ay diye Allah Resulü'nün sözü başlattığı o hutbe o çok önemli bir hutbedir. Belki haftaya konumuz olur belki o derse havale ederiz. Orada bir cümle kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ay sabır ayıdır sabrın karşılığı da cennettir diyor. Başka hadislerinde de oruç sabrın yarısıdır diyor İbni Macede geçen bir hadis bu. Dolayısıyla biz orucun illetinden bahsedeceksek en önemli illetlerinden birisi olarak tek diyemiyoruz ama en önemli illetlerinden birisi olarak orucun sabırla ilişkisini ortaya koyabiliriz maslahatı nedir orucun sıhhattır sağlıktır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hastalığın açlıkla iyileşilebileceğine ait beyanları var o tıbbı nebevi dediğimiz peygamberimizin o sahada söylediklerinde de aslında bunu çok rahat bir biçimde görebiliyoruz Hadis-i şerifte de buna zaten açıkça bir vurguda bulunuyor. Oruç tutun sıhhat bulursunuz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da işin maslahat boyutunun belki bir alanı belki başka şeyler de yine burada sıralanabilir. Ancak orucun hikmetine geldiği zaman böyle belkili konuşmuyoruz. Başka şeyler bunun arkasına dizilebilir mi? O işin ayrı bir boyutu olarak karşımızda duruyor. Çünkü Kur'an... Hikmetini çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Orucun hem farziyetini hem tarihini hem hikmetini bir ayet bize söyler. Bakara suresi 183. ayet bu meselenin Kur'an'daki dayanağıdır. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumu siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Ne öğrendik buradan? Demek ki oruç ümmeti Muhammed ile başlayan bir şey değil. Zaten hiçbir ibadet öyle değil aslında. İslam dediğiniz din sadece Allah Resulü'nün vaaz ettiği din değil. Bütün peygamberlerin ortak vaazının adıdır İslam. Allah katında da tek din İslam'dır. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar da bütün peygamberlerin getirdiği dinin adıdır İslam. Dolayısıyla ortak yönlerinin olması da çok normaldir. Oruca burada böyle bir vurgu yapıyor. İnsanlıkla yaşıt bir ibadet olduğunu söylüyor. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı hakikatini nazarlarımıza veriyor. Peki neden? Leallekum <gülüyor> tettegûn. Umulur ki takvaya erersiniz. Takva meselesi bugünkü konumuz. Oruç bir hafta sonra merhaba diyeceğimiz bir ibadet. Orucun en önemli hikmeti takva. Bu kadar makamla makal örtüştüğü için bu mukaddimenin arkasından biz takvayı anladığımızda İnşallah bu manada bazı şeyleri kavramış olacağız. Allah dilimizin bağını çözsün, anlayışımızı açsın, bizi daha hazır bir hale getirsin. Bu manada gerçek şekilde biraz daha istifade edebileceğimiz imkanlara bizleri eriştirmiş olsun. Şimdi bu mukaddime, bu birinci mukaddime, birkaç mukaddime girip çıkacağız. Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Mümin Allah'a iman eden insan hepimiz inşallah müminiz. Allah en büyük şerefi zaten imanla bize verdi. Aziz kitabımız Kur'an ve o Kur'an'ın bize hem tebliğicisi hem talimcisi olan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o mümin şahsın Anahtar kavramlarını da bize veriyor bazen mümin nasıl olur buna ait çok güzel şeyler beyan ediyor bize zaten Kur'an'da müminlerin özelliklerini farklı farklı ayetlerde bize söylüyor hepsini söylemeyeceğim ama 10 tane mim var ki hızlıdan verip sizi bugünkü konunun üzerine getireceğim 10 tane mim zaten mümin de mimle başlar yani mim harfiyle o mim harfi hem mimdir ama hem de mühimdir, önemlidir anlamındadır. Aslında müminin on tane mühim işareti var. Eğer onlar varsa kamil manada bir müminlikten, bir iman insanından bahsedebiliriz. Nedir bunlardan birincisi? Müslim yani İslam'a kayıtsız ve şartsız teslim olmuş. Allah'ın hiçbir emir ve yasağını sorgulamadan, İçine şüphe ve tereddüt katmadan kabul edip ikamesi içinde çalışmış adam. Mümin, Müslim'dir. Müslim'in de böyle bir anlamı var. Yahu bu çağda olur mu falan filan demiyor. E şu anda modern çağdayız, teknoloji çağındayız. 14 asır önceki ahkam mı bize şu anda hükmedecek? Bunu demez, diyemez bir mümin. Allah gönderdiği son dini kıyamete kadar... Evrensel bir nitelikte gönderdi ve sonuna kadar da oradaki ahkam caridir olması gerekir ve bir Müslüman bir müslim de bu konuda en ufak bir tereddüt geçirmez. İkincisi muhsindir yani ihsan kavramını hayatının merkezine yerleştirmiştir. İhsanın ne olduğunu da Allah Resulü söylüyor bize Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek ona ibadet etmek. Her ne yapıyorsa ibadetlerde farklı şeylerde her ne yapıyorsa bütün yaptığı her şeyi o ihsan kavramı çerçevesinde yapan ve kulluğunu o çerçevede yerine getiren. Muhsin dediğimiz zamanda bunu kastetmiş oluruz. Üçüncüsü. Mümin muvahhittir yani tevhidin hakikatini çok iyi kavramış elinden geldiğince bu tevhidi bilince uygun bir biçimde yaşamaya gayret edendir. Tevhid onda bir hayat tarzıdır neye bakıyorsa bir olan Allah'ın istediği nazarla bakıyor Allah nazarıyla bakıyor Allah'ın hayata koyduğu o yasalar çerçevesinden bakıyor muvahitlik budur zaten mümin de muvahit adamsa o tevhidin hakikatini anlamıştır. Dördüncüsü mütevekkildir yani tevekkül sahibidir elinden gelenleri yapar beşer dairesinde sonra da işini Allah'a havale eder. Allah'a havale ettiğinden de şüphe duymaz mütevekkil olması ona böyle bir özellik kazandırır. Beşincisi muhasiptir yani her an nefsini hayatını muhasebeye çeken, kontrol eden ona göre de adımlar atandır. Altıncısı muhafızdır yani İslam'ın mukaddesatını elinden gelince korumaya çalışan bana ne demeyen, çünkü müminse eğer bana ne ifadesi onun dünyasında yoktur. O bazı şeylerin muhafızı olduğunu bilir ve bunların muhafazası için seve seve fedakarlık yapmaktan çekinmez. Ben niye yapayım? Ben gençken yaptım biraz da şimdi ihtiyarlandım. Bundan sonra gençler yapsın falan demez. Eğer gerçek manada muhafızsa her zaman için yapmaya çalışır. Fedakarlık yapar. En sonunda da eğer yeri ve zamanı gelince bir can kalmışsa o canı da Allah yolunda kurban etmekten en ufak bir tereddüt duymaz gerçek manada müminde eğer bir muhafızlık vasfı varsa bunlar da ortaya çıkar yedincisi mümin mücahiddir yani cihat ehlidir İslam'ın zirvesidir cihat Hayatın her alanını kapsayan bir cihat anlayışı vardır onun. Bir sahaya sıkıştırmaz cihadı hayatının tamamına yayarak bu cihadı devam ettirmeye çalışır. Müminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Sekizincisi mümin murabıttır yani nöbet halindedir. Nerede kendisine bir nöbetçi kulübesi verilmişse... Veya nerede kendisine bir ayneyn tepesi teslim edilmişse orayı gözü gibi korumayı bilir. Orada nöbet tutmayı Allah için o gözleri orada yormayı en büyük vazife olarak bilir. Biliyorsunuz değil mi murabıtlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaat ettiği o güzel şeyleri o manada hadislere bakın bu murabıtın ne olduğunu göreceksiniz. Dokuzuncusu muhacirdir. Yani hicreti kaderi bilendir. Yeri geldiği zaman vatanını doğduğu toprakları da terk eder. Eğer bir yerde İslam'ı yaşayamama adına bir şeyle karşılaşmışsa yeryüzü Allah'ın mescididir der. Orada zillete mahkum olmaz. Bu manada da hicret etmeyi peygamberlerin bir geleneği olarak bilir ve toprak değiştirir hicret eder. Ama sadece hicret Toprak değiştirme de değildir yine Efendimizin beyanıyla. Eğer sen günahtan sevaba hicret ettinse muhacirsin. Dalaletten hidayete hicret ettinse muhacirsin. Zilletten izzete hicret ettinse muhacirsin. İnkardan imana hicret ettinse muhacirsin. Fısktan fücurdan takvaya hicret ettinse Muhacirsin muhacirliğin sadece bir tarafa bakan yüzü yok Aleyhisselatu vesselam efendimiz bir müjde olarak bunları bize veriyor bizim gibi insanlara çok da diğeri belki nasip olmaz derecesine bu manada bazı şeyleri de bizim üzerimize yüklüyor bu konuda da muhacirliğin kıyamete kadar devam edeceğine dair hakikati de ort ortaya koyuyor. Onuncusu ney müttakidir mümin zaten konumuz o. Müttakidir yani takvayı hayatının esası kılmıştır. Elinden geldiğince takvalı, takvalı yaşamaya çalışan takvanın hayata hakim kılmasına çalışandır. Bu on tane mim için ayetlerde hadislerde çok beyan görürsünüz. Bunlardan konumuz olan müttaki için hepsi içerisinde daha fazla görürsünüz. Bizim için önemli olan bugün konu takva olduğundan dolayı bunun üzerinde biraz durmamız gerekecek benim güzel kardeşlerim. Allah aşkına şöyle bir Kur'an sözlüğü alın elinize bir mucem bir müttakilerin geçtiği ayetlere bir bakın. 6 yerde muttakun şeklinde 43 yerde de muttakin şeklinde toplam 48 yerde bu kavram geçiyor. Geçtiği yerlere bakın inanılmaz derecede güzel şeyler göreceksiniz. Allah muttakilere özel kullar gibi bakıyor. Onlara büyük ecirler hazırlandığının müjdesini veriyor. Mesela muttakileri anlattığı yerde tasvir ettiği cennet diğer taraflarda anlatılan tasvirata benzemiyor. Allah muttakiler için daha farklı cennetler hazırladığını vaat ediyor. Ve onlara vereceği karşılıkların, mükafatların çok azim, çok büyük olduğunu ayetlerde beyan ediyor. Başka başka şeyler de söylüyor. Bütün hepsini biz burada irdeleyemeyeceğimiz için ben böyle birkaç tanesini size söylemek istiyorum. Ne diyor biliyor musunuz Rabbimiz? Muttaki Allah'ın kelamı olan Kur'an'dan en fazla istifade edendir. Bir kere en başta bunu da bizim bilmemiz ve bu işin bidayetine başlangıcına bunu yazmamız gerekir. Zalikel kitabu la reybe fihi huden lil muttaqin. İşte o kitap öyle bir kitap ki içinde hiçbir şüphe yok. Kimin için hidayet kaynağı? Muttakiler için hidayet kaynağı. Dolayısıyla bugün eğer... Kur'an'dan istenilen oranda istifade edilemiyorsa sorgulanması gereken şey takvadır. Takva yok ki o manada istifade yok. Çünkü Allah vaat etmiş bu kitap muttakiler için hidayet kaynağıdır demiş. Onun için biz muttakileri anlamaya başladığımızda bunu birincisini birinci olarak yazmak durumdayız. Muttaki Allah'ın sevgisini kazanandır. İnna Allah'a yuhibbul muttakîn şüphesiz Allah muttakileri sever tevbe suresi dördüncü ayet muttaki varılacak en güzel yere en güzel şekilde ulaşacaktır ayetleri vereyim siz bakın ki biraz bize zaman lazım saat suresi 49. ayet muttaki nimetler yurdu olan cennetin en özel adamlarındandır kalem suresi 34. ayet muttaki mutlak manada velisini Allah olarak edinendir. Casiye suresi 19. ayet. Allah ise muttakilerin velisidir. Rabbimiz bizim de velimiz olsun. Altıncısı muttaki Allah'ın çok iyi bildiği ve çok iyi tanıdığı kullardır. Ali İmran 115. Yedincisi muttaki facirlerden günahlardan bu dünyada tamamen ayrılmış... Öte tarafta asla onlarla buluşmayacak olandır. saat suresi 28. Sekizincisi muttaki her daim doğrunun peşinde olan ve doğruluktan asla ayrılmayandır. Zümer suresi 33. Dokuzuncusu muttaki her şeye öğüt alma nazarıyla bakan ve baktıklarından hakkıyla öğüt alandır. Maide 46. Onuncusu da şu. Müttaki en güzel akibet ile hayatını noktalayan ve en güzel şekilde yeni hayatına başlayacak olandır. Bir bakın bu iki ifadeyi göreceksiniz ayette. Araf Suresi 128. Başka şeyler de var mı? Başka şeyler de var. Ama bu kadarı bize yeterli şimdilik. Müttakiyi Kur'an bu şekliyle anlatıyor. Peki benim güzel kardeşlerim. Muttaki olabilmemiz için takvayı hayatımıza esas kılmamız lazım değil mi? Hayatımızın merkezine takvayı yerleştirmemiz lazım. Nedir takva? Bir soralım siz de kendi nefsinize bir sorun. Ben bu hafta derse çalışırken zaman zaman bunu yapıyorum biliyorsunuz. Dedim bir bakayım insanlar anlıyor mu takvayı? Yapılmış bazı sokak röportajları var internette. Bakınca siz de göreceksiniz. Bir iki tanesine baktım soruyor takva nedir yarıdan fazlasında cevap bilmiyorum takva nedir bir Türk filmidir bazıları öyle söylüyor takva nedir bazıları diyor ki takvimdir bu memlekette uzaydan falan bahsetmiyoruz takva nedir birisi düşünüyor düşünüyor o abdest alırken giyilen terlikler herhalde diyor takunya'dan bahsediyor. Takva takunya işte birbirlerine yakın zaten ve daha nice nice şeyler. Sonra dedim ki ya bunlar bazen meseleyi farklı bir biçimde mübalahalı göstermek için yapılmış bir şey olabilir. Çağırdım bizim Bilal'i dedim ki Bilal farklı yerlerde değil git bana elli tane Eyüp'ten adama sor. Elli tane de git Fatih camisinin avlusundaki adamlara sor. Bir bakalım Eyüp'te Fatih'te işte bizim memleketimizin İstanbul'un en azından dindar olarak gözüken insanların daha fazla olduğu yerler. 50 tane adama Eyüp'ten sor 50 tane adama da Fatih'te sor bakalım takvaya nasıl cevaplar veriyorlar sağ olsun gitti sordu bana liste aldı getirdi. 100 tane şahsın 10 tanesi takva kelimesini Şöyle ya da böyle bir şekilde biliyor anlamını hatta bir tane de hocaya denk gelmiş ben hocayım diyor bilmez miyim diyeyim bir de hava atarak söylüyor neyse. 10 tanesinde cevap var geriye kalan 90'ın 45 tanesi neredeyse bilmiyorum diyor 45 tanesi de yanlış cevap veriyor orada da komik cevaplar var ama sırlarımızı bu kadar fazla ifşa etmeyelim neler neler söylemiş orada da. Ya bu kadar Kur'an'ın önem verdiği bir kavram ve ben başka yerlerden bahsetmiyorum. Yani demek ki bu manzarayı bir başka yerlerde yaşamak istesek söylemeyeyim nereler olduğunu siz anlayın. Biraz daha farklı yerlerde sorsak demek ki o ona da cevap bulamayacağız. Sonra ben etrafımdaki kardeşlere de sordum. Dedim ki mesela biri sana dese ki takvalı mümin aklına ne geliyor? Valla söylenenlerin çoğu Kur'an'la örtüşmüyor. Biz takvalı müminleyince bir başka şey anlıyoruz. Ne anladığımızı şimdi söyleyeceğim. Ama Kur'an'ın dediği Allah Resulü'nün gösterdiği yok zihinlerde olmadığı için zaten hayatta yok. Bu kadar takva kelimesinin konuşulmasına rağmen etkisinin olmaması bir kere kavramın doğru anlaşılmadığını gösteriyor. İki... Onun yerine başka bir şey var insanlar onu zannettiği için onunla uğraşıyor. Böyle olunca da aslında takva dediğimiz Kur'an'ın merkez kavramı bizim dünyamıza istenilen tesiri uyandırmıyor. Bunu bir kere bilelim. Eğer uyandırsaydı bilseydik mesela bakın bir ay oruç tutacağız hikmetini de söyledim takva. Ya bir ay sonra uçması lazımdı İslam beldeleri bir ay sonra... Bir aylık o orucun arkasından o oruç bizi adam etmesi lazımdı ve o oruç evlerimizi, iş yerlerimizi, ticaretimizi, siyasetimizi, mabedimizi, sokağımızı yeniden şekillendirmesi gerekirdi. Çünkü takva öyle sadece bir yere sıkıştırılacak bir şey değil. Anladığın zaman hayat o takvanın etrafında şekilleniyor ama yok kavramların içini boşalttığımız gibi. Birçok kavramın onu da boşaltmışız nasıl cihadı boşaltmışsak nasıl tağut kavramını hayatımızdan çekip çıkarmışsak tağut demeye korkuyoruz bunu söylemiyoruz kimse söylemiyor bunu söyleme adına da bir şey atılmıyor söyleyenler de bir alana sıkıştırıp sadece işin slogancılığını yapıyor öyle olduğu için Kur'an kavramları hayatımızda oluşturması gereken tesiri oluşturmuyor. Şahadet kavramı öyle değil mi Allah aşkına? İzzet kavramı öyle değil mi? İhsan kavramı öyle değil mi? Biz kavramlar üzerinden zaten konuşuruz. Din dediğiniz Allah'ın sistemi kavramlarla şekillenir. Eğer o dinde Allah'ın istediği şekliyle bir düzenin oluşmasını istiyorsan Allah o kavramlara ne anlamlar yüklemişse asla tahrif etmeden, değiştirmeden, başka şeyler o işin içerisine sokuşturmadan... Kur'an'da ve o Kur'an'ın tebyinini bize ulaştıran peygamberin beyanlarında söylenenleri esas almak durumundasın. Allah bu ufku bizleri bizlere nasip eylesin. Bakın takva kavramı çeşitli kökenleriyle gök, mesela ittika, taki, etk, etka, muttaki ve ilahhir. Kur'an'da 285 yerde kullanılıyor. Çok ciddi bir kullanımı var Kur'an'da. Onun için diyorum merkez kavram. Onun etrafında aslında bazı kavramlar var. Dolayısıyla biz o kavramı anladığımızda onunla alakalar olan başka kavramları da bu çerçeveden anlamış olacağız. Nedir takva? Sözlükler nasıl bir anlam veriyorlar? Korumak. Korunmak. Sakınmak. Saygı göstermek. Dindar olmak. itaat etmek. Korkmak. Çekinmek gibi anlamlar var sözlükte takvaya vikaye kökü zaten vikaye köküne verilen anlamlardan bazıları biraz daha fazlalaştırılabilir bu kadar yeter bize. Korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek. Et tarifat sahibi meşhur alim Seyyid Şerif Cürcani şöyle bir tanım koyuyor ortaya. Allah'a itaat ederek azabından sakınmaktır takva. Allah'a itaat ederek azabından sakınmaktır. Sonra ikinci cümlede bu cümleyi açıyor. Diyor ki bu da cezayı almayı haklı kılan davranışlardan nefsi korumak suretiyle gerçekleşir. İfadeye dikkat edin. Bu da cezayı almayı haklı kılan Davranışlardan nefsi korumak suretiyle gerçekleşir aslında bir işin kalp boyutuna dikkat çekti bir de işin amel boyutuna dikkat çekti ki birazdan ben onu söyleyeceğim Kur'an'da ve hadislerde bu biraz önce verdiğim sözlük anlamlarına uygun kullanılır zaten genel itibariyle Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma şeklinde de anlamını bulur İttakullah genel anlamda Allah'tan korkun diye çevrilir. Bakın meallere bu ifadelerin karşılığının böyle olduğunu göreceksiniz. Ama takvaya Allah'tan korkmak diye bir anlam vermek eksik bir anlam vermektir benim güzel kardeşlerim. Modern bir tanım da var. Japon bilim adamı İzut Su'nun. Aslında söylediği sonra bizim topraklarımızda yani bu memlekette Muhammed Esed'le daha fazla yayılan çoğalan bir tanım daha var. O da Allah'a karşı sorumluluk bilinci. O Allah'a karşı ifadesi de bazen kullanılmaz sorumluluk bilinci olarak kullanılır. İnanın ki bu da doğru değil. Nasıl Allah'tan korkmak tam anlamıyla takvanın karşılığı değilse sadece sorumluluk bilinci demek de Takvanın tam karşılığı olmuyor mesela Allah'tan korkmanın takvanın tam karşılığı olmadığına ben size Kur'an'dan bir delil vereyim. Nur suresi 52. ayet korkmakla alakalı Kur'an'da başka kavramlar var Hauf, haşyet nur 52'de haşyetle ittika beraberce kullanılır. Aynı anlamda olsa iki tanım, iki kavram beraberce bir ayette kullanılır mı? Demek ki haşyetle aslında Allah orada korku meselesi ama içinde derin bir saygı olan korku. Haşyetle haf arasındaki farklı odur. haf korkudur ama haşyet içinde saygı barındıran korkudur. İnsan affedersiniz bir hayvandan köpekten korkar ama Allah'tan hem korkar hem haşyet duyar eğer Allah'a karşı bir korkudan bahsediyorsak o derin bir saygıdan kaynaklanan korkudur. Bu farkı da ortaya koymamız gerekir. Dolayısıyla Nur suresinin 52. ayeti Allah korkusu ifadesinin aslında takva için yeterli olmadığını bize söylüyor. Peki yormayayım sizi ne anlayacağız biz takva deyince korunmak ve sakınmak anlayacağız. Takva Allah ile korunmak onun devamında ise onun koyduğu sınırlardan da sakınmaktır. Tarifi bir daha veriyorum. Takva Allah ile korunmak ve onun koyduğu sınırlardan sakınmaktır. Allah ile korunmak istiaze onun koyduğu sınırlardan sakınmak ise besmeledir. Ne, neden istiaze ve besmele arka arkaya gelir biraz da Bur Buradan anlayalım Allah'tan Allah'a sığındık Allah'ın yarattıklarından Allah'a sığındık birçok şeyden Allah'a sığındık Allah'ın azabından yine Allah'a sığındık. Dolayısıyla takva dediğiniz şey Allah'a sığınmaktır Allah'la korunmaktır sakınmak ise Allah'ın emir ve yasakları var onlara karşı hassasiyet göstermektir onlara karşı daha farklı bir biçimde teyakkuz halinde olmaktır. Böyle anladığımız zaman birçok hadiste beyan edilen şeyi daha doğru anlayacağız benim güzel kardeşlerim. Biri kalbin amelidir diğeri bedenin amelidir. Nedir ya Resulallah takva nerededir takva? Takva he huna he diyor sallallahu aleyhi ve sellem kalbi göstererek takva buradadır buradanır diyor. Niye? Kalpte başlayacak bir şeydir çünkü. Dolayısıyla takva kalpte başlayan. Ve hayatın tamamına yayılan bir ameldir. Allah bizlere de gerçek manada bu bilinci kazandırsın. Üç tane size ayrı tanım vermek istiyorum. Çoktur Hazreti Ali'den var, diğer sahabi efendilerimizden var, İslam alimlerinden var. Bir sürü buradaki söylenenlere uygun bir biçimde biraz daha meselenin ayrı boyutlarını bize verecek tanımlar okursunuz. Ama ben üç taneyi sizinle paylaşmak istiyorum sadece. Hazreti Ömer Übey İbni Kâb'a soruyor radıyallahu anh biliyorsunuz Kur'an bilgisi çok iyi olan bir sahabidir. Übey İbni Kâb radıyallahu anhu. nedir takva diyor Hazreti Ömer diyor ki Ömer sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Hazreti Ömer diyor ki evet yürüdüm nasıl yürüdün cellabemi cübbemi kaldırdım dikenlere basmamak için dikkatle o yoldan en az zararla geçmeye çalıştım. Bu tanımı Hazreti Ömer'den duyunca Übey İbn i Kâb, işte takva budur, işte takva budur diyor. Dikenli bir yolda yürüyorsun, elbisen o dikenlere takılmasın, ayağına diken batmasın, sana zarar vermesin, acıtmasın, kanatmasın, çizmesin. Bunun için ne yapıyorsun? İnanılmaz derecede hassasiyet gösteriyorsun. Böyle bir hassasiyetin adıdır işte takva yaşıyorsun şu anda bir hayatta faiz olmuş umumi bir bela fısk fucur cadde ve sokaklardan oluk oluk akıyor nereye başını kaldırsan sana Allah'ı unutturacak onlarca şey var ama sen diyorsun ki ben takvalı bir mümin olmak istiyorum yani müttaki olmak istiyorum ne olmuş oluyor? Sürekli teyakkuz halinde oluyorum gaflete düşmüyorum uyanığım. Böyle bir farklı haldeyim öyle bir gözlerimi açmışım yüreğimi açmışım aklımı açmışım ki acayip bir haldeyim bir hal var benim üzerimde o hal sonuna kadar da beni diri tutuyor ve ben oralarda yanlış şeylere basmadan aynen bir mayınlı arazide yürürken aman bir mayına basarım da ölürüm patlarım giderim gibi bir korkuyla mayınlara basmayacak şekilde o arazide yürümenin yollarını ve imkanlarını arıyorum. Bilmem anlatabildim mi şurada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim bir acayip olmuşuz benim güzel kardeşlerim farkında mısınız 3 sene 5 sene 10 sene önceki dini heyecanlarımız yok bir keyifsizlik var bizim üzerimizde nedir bilmiyorum aslında biliyorum da bilmiyorum hadi bir, bir hal var bizde ya bir dirilmemiz lazım bizim bu nedir Allah aşkına Kimsenin iş yapmaya hevesi yok herkes birbirine havale etmiş herkes birbirinden bekliyor eleştiri işte tenkit karalama o biçim ama iş yapmaya geldiği zaman herkes üzerinden bir başkasına iş atmaya çalışıyor. Eğer anlasaydık takvayı işte bunu yapamazdık çünkü ben onun bunun için yapmıyorum Allah için yapıyorum. Allah bana bir hayat vermiş bu hayatta benden bir şeyler istiyor ve biz yine farkında mısınız varlıkla imtihan ediliyoruz. O varlıkla imtihanın bizim karşımıza getireceği hesaba konu olacak şeyler farklı olacak. Eğer biz takva dediğimiz şeyi anlasaydık ödümüz kopardı ya ödümüz kopardı bunca şeyin karşılığında biz ne yapacağız diyecektik. Nasıl edeceğiz? Nasıl davranacağız diyecektik. Fen başka başka şeyleri sorgulayacaktık. Übey İbn Kabın Hazreti Ömer'e öğrettiği ve Hazreti Ömer'in tasdikleyerek kabul ettiği o tarif aklımızdan hiç çıkmasın. Bakın gelin başka bir tarife. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbn Ömer? Diyor ki o da onun oğlu işte biliyorsunuz. Kişi kalbini tırmalayan kendisini huzursuz eden şeyleri terk etmedikçe takva makamına ulaşamaz bu bir Bukhari rivayetidir ve rivayete dikkat edin kişi kalbini tırmalayan kendisini huzursuz eden şeyleri terk etmedikçe takva makamına ulaşamaz bir iş yapacaksın artık neyse geliyorsun bir hocadan soruyorsun hoca da sana veriyor fetvayı aldın o fetvayı ama kalbin Mutmayın değil birine daha sorayım diyorsun gidiyorsun biraz daha yumuşatarak ona soruyorsun artık ne soruyorsan biraz daha farklı soruyorsun. E zavallı hoca ne yapacak sen ne söylüyorsan ona göre verecek fetvayı ah aldın fetvayı oradan aldın yine bir şeyler var ama bu sefer kalbinin üzerine sen baskı uyguluyorsun. Ve diyorsun ki tamam doğrudur böyle davranırsam da olur falan filan diyorsun ve kalbini susturuyorsun. Bunu 3-5 defa yapınca artık kalbin tepki vermiyor biliyor musunuz? Eğer sen o ilk anda huzursuz oldun ya o o zaman terk etseydin neye uymuş olacaktın çok önemli bir şeye haram bellidir helal bellidir. Ortada da şüpheliler vardır. O şüpheli olan şeyleri terk etmek kişinin ırzının ve iffetinin güzelliğindendir. Dininin güzelliğindendir. Yani odur işte takva. O şüpheli şeyleri terk etmek var ya işte odur takva. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir kalp sahibi olun diyor biliyor musunuz? Kalbiniz... Bir kuş kalbine benzesin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir güvercin gibi nasıl ürkek her zaman bir endişe var değil mi? Sürekli bir şey var onun kalbinde böyle pırpır eden bir türlü bazı şeyler oturmuyor. Aslında o halde olması aleyhissalatü vesselam efendimizin istediği bir şey. Çünkü öyle bir hal seni teyakkuzda tutacak ve o inşallah senin kurtuluşun olacak. Ne diyorlar biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim sahabe-i kiram efendilerimiz bir harama düşmemek için biz bazen yetmiş tane mübahı terk ederdik. Mübah izdir aslında bir harama düşmemek için yetmiş tane mübahı terk ederdik diyor sahabe Rıdvanullahi Teala ecma'in bunu boşuna söylemiyor. Abdullah İbn Ömer'in söylediklerini bu çerçevede bir de bunu altına yazarak okuduğunuz zaman siz aslında takvanın tam anlamıyla ne demek olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız. Bir tarif daha versin mi bize Abdullah İbn Ömer takva nedir biliyor musunuz kendini gördüğün her insandan hayırlı zannetmemendir bu da bir tarif gördüğün her insandan hayırlı zannetmemendir. Kibir derslerini hatırlarsanız buna ait bir ifadeyi bir İslam büyüğünden bir tabiin aliminden size nakletmiştim. Eğer karşıdaki insana bu nazarla bakarsa bir insan o insanda kibir olabilir mi Allah aşkına? Ve o insan eğer öyle olduğu zaman hayrı ondan alma adına bir gayrete girişeceği için takva dediğimiz o seviyeye ulaşma adına nasıl adımları fazlalaştırarak yürüyecek onu da siz artık düşünün. İbn Abbas son şeyi söylesin. O da diyor ki: Yaşadığımız sürece süre içerisinde göz açıp kapayıncaya kadar olsa dahi Allah'a isyan etmemektir. Allah bu tariflerin hepsine bizi uydursun. Bu tarifleri duyup da uyuyanlardan etmesin bizi. Duyup da uyanlardan etsin. Gerçek manada hayatlarımızı da bu hakikatlere uyduranlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim Önemli bir fasla sizi götürmek istiyorum. Takva ne değildir? Çok şey söylerim ama bazen maddeler çoğalınca siz yoruluyorsunuz. Siz yorulunca ben de üzülüyorum. Mesajlar tam olarak karşılık bulmadığı için. Üç şey söyleyeceğim sadece. Takva ne değildir biliyor musunuz? Takva eşittir züht değildir. Takva asla rol yapma iyi görünme çabalarına girme değildir. Takva sadece bilinen bazı ibadetlerle öne çıkma değildir. Bir kere bunu bilelim. Takvalı adam deyince aklımıza neler geliyorsa şimdi siz de zihninizi bir yoklayın. Birazdan yıkılacak. Birazdan onlar olmadığını göreceğiz Kur'an'dan ve sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarından. Takvalı adam nasıl uf Umre üzerine umreye gidiyor hacca gidiyor şekil o biçim yerinde konuşunca inşallah maşallah ağzından düşmüyor. Böyle bir farklı bir biçimde onda bir şeyler var ibadet adına bazı şeylerin hayatında fazlaca var. Biz bunları gördüğümüz zaman ha, takvalı adam öyle mi öyle değil işte züh dediğiniz şey takvanın kendisi değil takvanın neticesidir. Eğer takva varsa züht var yoksa eğer Allah korusun o rol yapmaktır başkalarına güzel gözükmektir iyi görüneyim aman beni iyi bilsinler şöyle Halim Selim olayım şöyle biraz iyi olayım da millet ne kadar güzel ahlaklı adam falan filan desinler. Eğer böyle bu maksatlarla bu niyetlerle yapılıyorsa zaten onun adı riyadır ve o riyanın ne olduğunu da biz geçmiş derslerde öğrendik. Şimdi benim güzel kardeşlerim iki tane ayet grubundan size takvalı adam kime diyormuş Rabbimiz onu vermek istiyorum. Zaman yetse başka şeyler de söyleyebilirdim o konuda ama sizden şunu isteyeyim. Sadece şu iki ayet grubunu bir iki tefsirden okuyun. Okuyun ki müttakilerin vasıflarına ait temel kriterleri öğrenelim Rabbimizden. Ali İmran 133 136. ayetler Zariyat suresi 15 ile 18. ayetler Allah kime müttaki diyor kime Allah takvalı mümin diyor bir bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler var kendi veren yok kendi veren infakı hayatının esası kılan. İnfakı yokluktan varlığa doğru kaydıran, yokken ne kadarsa imkanlar çerçevesinde bu manada bazı şeyler yapan, varlığa vardığı zamanda o yoklukta öğrendiği terbiyeyle Allah yolunda malını infak etmekten asla çekinmeyen. Allah bu ayetlerde muttakilerin özelliklerini söylerken en başta bunu söylüyor. İkincisi nedir biliyor musunuz? Valla sınıfta kalacağımız bir şey bence ama söyleyelim Allah söylüyor biz de onu öğrenmek için öğreneceğiz zaten. Öfkelerine yenilmez en zor anlarında öfkelerini yutarlar. Allah muttaki tarifini veriyor. Damarına bastı senin böyle seni çileden çıkardı. Hah dişini sıkabiliyorsan sen takvalı müminsin takvalı seni oğlun çileden çıkarmış. Böyle nasıl ki böyle dumanlar çıkıyor başından. O anda öfkeni yutabiliyorsan tamam. İki arkadaş yıllardır berabercesiniz. Gayret etmişsiniz, ticaret etmişsiniz, komşuluk etmişsiniz. Bir sürü hakkınız olmuş. E insanız ya bir bazen bir basarız birbirimizin ayağına. Basarız yani insanız çünkü. Bastığın böyle hem de en hassas olduğu yerden Adam da çileden çıktı sonra hatırladı. Muttakilerin vasıfları öfkelerini yutarlar. Allah'ım o öfkeyi yuttum senin için yuttum dersen sen takvayı anlamışsın. Şimdi bu talak meselesi biliyorsunuz büyük bir imtihan geliyor şimdi hocam vallahi diyor. Sadece sinirlendiğim için söyledim sinirlendir beni kızdırdı hanım onun için onu söyledim yoksa asla söylemeyecektim. E mübarek zaten onun imtihanı o orada onu sinirlendiğin zaman söylemeyeceksin. Yoksa normal an, an, zamanlarda sen e, aklını mı yitirdin ki kalkıp o lafı söyleyeceksin. Sinirlendirdin hanım seni böyle çileden çıkarmış böyle neredeyse sinirler birbirine girişmiş trafo yanacak. Dişini sıkıyorsun kendini dışarıya atıyorsun abdest alıyorsun bir şekilde o halini dağıtıyorsun. Ah öfkeni yendin ne oldu sen muttaki oldun. Rabbimiz muttakilerin vasıfları olarak ikinci olarak bunu sayıyor arkadaşlar bu çok çok önemli. Ya Resulallah bir şey söylesin yapayım cennet benim olsun. Kim sormuşsa demek ki onda biraz o damar fazla biliyorsunuz Efendimiz sözü biraz da muhataba göre söyler. Tek bir cümle la tağdab öfkelenme kızma eğer kızmazsan öfkelenmezsen cennet senindir. işte buraya bağlı bir şey söylüyor. Bu manada bu çerçevede meselenin ehemmiyetini nazarlarımıza veriyor. Üçüncüsü insanları affederler. Öyle uzun soluklu intikam hislerini içlerinde barındırmazlar. Olmuş bitmiş tamam özür dilemiş helallik alınmış. Ah sen bana bunu söylemiştin 10 yıl önce 20 yıl önce 50 yıl önce. Şimdi geliyor mesela hanım ta nişanlık devresinde yaş olmuş 50 halen nişanlık devresinde kaynanayla o yaşadıklarının hesabını görüyor. Ya onlar oldu bitti gitti zaten sen onun peşine niye düşüyorsun şimdiden. Bitti gitti sen affedeceksin affetmek büyük bir erdem bir de böyle müttakilerin vasıflarından biri olarak Allah tarafından bize söyleniyor. Dördüncüsü bir günah işlediklerinde hemen tövbe ederler. Beşincisi ise asla kötülükleri için ısrar etmezler. Bu ilk beş tanesi Ali İmran 133 ve 136'da. Altıncısı iyi davranmayı hayatlarının esası kılarlar yedincisini de söyleyeyim mi? Geceleri pek az uyurlar muttakilerin vasıflarından. Geceleri pek az uyurlar. Herkes uykudayken onlar uyanıktırlar. Çünkü gündüzünü inşa edecek adamın aslında gecesidir onun şahidi. Eğer sen nizama alem ver nizama aleme nizam vermek istiyorsan en başta yapman gereken bu ve muttakinin vasfını söylüyor. Tabi bunu yapabilmenin yollarını ve yöntemlerini de Allah Resulü bize öğretiyor. Sekizincisi seher vakitlerinde istihbar ederler. Zariyet suresi 15 ile 18 bu üç tane son üç maddenin Kur'an'daki dayanakları. Şimdi bizim aklımızda bir muttaki takvalı adam imajı vardı tasviri vardı bir de Kur'an'ın böyle bir önümüze koyduğu tasvir var bir de size İslam tarihinden bir örnek vereyim yaşadığı dönemde Ömer gibi hanım diye isimlendirilen bir hanım sahabi var onun adı Şifa binti Abdillah radiyallahu anha Hazreti Ömer'in de akrabasıdır adi oğullarındandır gerçekten de tam da Ömer gibi birisidir. Ömer vefat etmiş gitmiş Şifa binti Abdullah Medine'de bir de bakıyor bir grup adam var böyle omuzları düşmüş sessiz sessiz konuşuyorlar. Boyunlarını büküyorlar namaz kılarken şöyle iki büklüm oluyorlar bir şeyler yapıyorlar hemen dikkatini çekiyor. Kim diyor bunlar ya diyorlar ki birisi bunlar zahit, bunlar muttaki adamlar konuşmazlar. Az yerler böyle davranırlar şöyle davranırlar. Ne diyor biliyor musunuz Şifa binti Abdillah? Allah aşkına zahid böyle mi olur? Zahid Ömer gibi olur. Ömerdi gerçek manada muttaki ve zahid. O öyle bir zahitti ki Allah için bir söz söylediği zaman o sözü karşıdaki adama duyururdu. Yani öyle mıy mıy mıy konuşmazdı net konuşurdu güzel konuşurdu muhatabına sözünü ulaştırırdı öyle insanların içerisinde mütevazi görünme pozlarına ya da o rollere girmezdi heybetliydi heybeti ile düşmana korku dosta ise güven verirdi yürüdüğü zaman onun altındaki toprağın siz inlediğini zannederdiniz vurduğu zaman devirirdi Birine bir şey söylediği zaman da o manada onu ikna ederdi. E şimdi böyle iki büklüm olmuş omuzlar düşmüş gözler solmuş nedir efendim işte ben mütevazıyım şöyleyim böyleyim. Bırakın diyor bu rolleri zahid dediğiniz adam Ömer gibi olur. Allah senden razı olsun sen ne kadar güzel anlamışsın. İslam'ın ruhunu anlayan bir kadın konuşuyor. Öyle bu işlerin farklı şeyleri yok bizim olması gereken şeyi biz sahabe örnekliğinden öğreniyoruz. Eğer biz gerçek manada müttaki olmak istiyorsak bu işin role ait bir şey yok. Burada hassasiyet var ama İslam'ın o güzelliğini anlama adına da bir gayret ve çaba var. Eğer bunu anlar da Kur'an'ın biraz önce size verdiğim o vasıflar ki başka vasıflar da var başka ayetlerde onları içselleştirirsek Allah'ın izniyle gerçek manada biz takvayı anlamış oluruz. Birkaç tane örnek vereyim mi hızlıdan size? Takva Allah Resulü'nün takvası mesela. Ayşe anamız diyor bir gece diyor yanımda uzanmış ama dakikalar dakikaları kovalıyor Allah Resulü yatamıyor. Bir o tarafa dönüyor bir bu tarafa dönüyor bir o tarafa dönüyor bir bu tarafa dönüyor. Dayanamadım sordum dedim ki ya Resulallah nedir sizi huzur eden Dakikalardır size bakıyorum yatamıyorsunuz nedir sizi huzursuz eden Ayşe diyor ben de sana soracaktım uyuyorsun diye seni rahatsız etmek istemedim eve girdiğim zaman yere düşmüş bir iki tane hurma gözüme ilişti onlardan bir tanesini aldım ve onu ağzıma attım çiğnedim ve yuttum sonra aklıma geldi dedim ki bizim eve sadaka hurmalar da geliyor ve sadaka bana ve benim ehli beytime haramdır. Acaba benim yediğim o hurma sadakadan bir hurma mıdır diye endişe ettim. Onun için huzursuzum diyor. Ayşe anamız Allah Resulü'nü rahatlatıyor. Hayır diyor ya Resulallah. Falanca ensari aile bugün bize bunu gönderdi. Sizin aldığınız hurmalar da onlardan biridir deyince ve vesselam Efendimiz oh diye bir nefes alıyor. Gözüne öyle uyku giriyor. Hak hukuk meselesinde bu kadar hassas olan bir peygamberimiz var bizim sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kalkar da ona iman eden ona ümmet olduğu iddiasında olan insanlar bugün bu hak hukuk meselesinde bütün sınırları ihlal edecek şekilde bir hayatın sahibi olurlar. Nasıl seviyordu Allah aşkına Hasan'la Hüseyin'i cennet gençlerinin efendisi değil mi? Bir dizine onu oturturuyor bir dizine onu basıyor göksüne Allah'ım diyor ben bunları seviyorum ne olur sen de onları sev onları sevenleri de sev diye dua ediyor. Girecek içeriye de onlardan birisi ağlayacak Allah Resulü durur mu? Hutbedeyken insanlara bir şeyler söyleyince içeriye girdiği zaman Hasan ve Hüseyin kurban olduğumuz o peygamber hutbeyi yarada bırakıp aşağıya inmiyor mu? Bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz sadaka hurmaları var evde Hasan ufacık bir çocuk 5-6 yaşında bir tane hurmayı hızlıca alıyor ve ağzına atıyor. Çiğnemeye başlayınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıh kıh irmi biha irmi biha diyor at onu at onu diyor atmıyor çiğniyor çiğniyor çekiyor ağzını açıyor elini bastırıyor boğazına ve o çiğnenmiş hurmayı çıkarıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evladım diyor, oğlum diyor bize o hurma haram. Biz Muhammed ehli beytine sadaka haram diyor. Haram konusunda böyle titiz bu kadar hassas bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Takva mı diyorsunuz alın size. budur işte takva. Kılık kırk yararcasına bir hassasiyet. Aynı şeyi görüyor muyuz Hazreti Ebubekir'den? Medine'nin o kıtlık günleri birisi bir tasın içerisinde bir süt ikram ediyor Hazreti Ebubekir'e. Bismillah diyor içiyor. Sonra soruyor aklına gelince. Nereden diyor bu? Ey Allah Resulü'nün halifesi. Cahiliye döneminde kehanetten dolayı birimden birinden bir alacağım vardı. Adam getirdi alacağımı verdi ben de sana ikram ettim. Ne yapıyor Hazreti Ebubekir? İki parmağını batırıyor boğazına ve o içtiği sütü dışarıya çıkarmak için gayret gösteriyor. Çünkü peygamberden bunu görmüş. Çünkü o onun için ne olduğunu anladığı için böyle bir tavır ortaya koymuş. Helal haram fark etmez. Bu manada sınırları kaldırmış bu çağın insanı nasıl anlar bunu? Nasıl anlarız takva dediğimiz şey bu manada nasıl bizde sirayet eder bilmiyorum ama işin hakikatinde bu var benim güzel kardeşlerim Hazreti Ömer'i on buçuk yıl yataktan koparan şey bu takvaydı işte. İstememesine rağmen beklememesine rağmen Hazreti Ebu Bekir tarafından Müslümanların ikinci halifesi olarak atandığı anda o günden sonra siz Ömer'i İslam beldelerinin dört bir tarafını kendisine dert edinen ta Fırat'ın kenarındaki koçun koyunun ızdırabıyla inleyen bir Ömer olarak görüyorsunuz. O ızdırabı Ömer'in yüreğine atan şey işte buydu bundan başka bir şey değil. Selma'nın Farisi bir halini bize anlatıyor ve hacda Hicri 23 son haccı Arafat'ta baktım diyor bir şeyler söylüyor konuşuyor konuşuyor kendi kendine merak ettim yaklaştım yanına biraz daha dikkat kestim baktım konuşuyor ve konuşurken şunu diyor Ömer diyor İslam devleti genişledi farklı imkanlar çoğaldı sen ise yaşlandın zayıfladın Artık bu yükü taşıyamıyorsun Allah'ım diyor ne olur bir an önce beni katına al beni o iki dosta Resulullah'a ve bu Bekir'e ulaştır. Çünkü ben artık bu ümmetin yükünü çekemiyorum diyor sonra elini başına götürüyor başını alıyor ellerinin arasına ah Ömer diyor halife misin sultan mısın bilmiyorum ah Ömer diyor halife misin sultan mısın bilmiyorum diyor. Şöyle dokunuyor Selman'ın farisi. Ömer diyor, kendine gel. Yalcılık yok. Sen şöylesin, sen böylesin. Konuşan Selman'ın farisidir. Ömer diyor, kendine gel. Eğer sen Müslümanlara ait bir dirhemi ya da ondan daha azını ya da çoğunu kendi şahsına kullanmışsan haksız bir yere sen sultansın. Eğer kullanmamışsan sen bizim halifemizsin. Ben de şahadet ederim ki sen kullanmadın. Hazreti Ömer'e o ızdırabı yaptıranın ne olduğunu zannediyorsunuz benim güzel kardeşlerim. Takva işte insanı koruyor. Takva insana bu manada kalkan oluyor. Akıbet dediğiniz yarın her şeyin yetiminde öksüzünde dulunda mazlumunda mustazafında hakkı var. Sen o hakkı bir bir ödeyeceksin Allah'ın huzurunda gel bakalım diyecek. Ne yapayım ya Rabbi bilmiyordum diyemezsin diyerek kurtulamazsın mecburen onun hesabını vereceksin. Şimdi bu ızdırap olduğu için kimse bu manada öne çıkıp da aman ben olayım ben yöneteyim ben yapayım demiyor. Çünkü bu işin ne kadar büyük bir mesuliyet taşıdığını bilerek hareket ediyorlar. E şimdi benim güzel kardeşlerim bunlar hayatımızdan çekip gitti bizim. Takvayı da bir iki tane ibadete indirgedik onlar eğer varsa takvalı mümin olduğumuzu zannediyoruz ama meselenin asıl olması gereken noktasının ne olduğunu gözden kaçırıyoruz. Madem Ramazan takva ayıdır takvanın tesis ayıdır bu çerçeveden meseleye bakmak durumundayız Allah bizlere bir an önce bu ufku nasip eylesin. Benim güzel kardeşlerim Ebu Musa el-Eşari de bir tarif veriyor bize. Aslında Allah Resulü'ne verdiği bir soru. Diyor ki: Nefsimle ciddi savaşlar verdiğim bir gün Allah Resulü'nün yanına gittim ve ona şöyle bir soru sordum. Ya Resulallah, iyiliğin kemal noktası nedir? Soru çok mühim. İyiliğin zirvesi, kemal noktası nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu soruma şöyle bir cevap verdi. Gizli hallerinde bile açık halinde yaptığın ameli yapmandır. Aslında tarif neye uyuyor? İhsana uyuyor. Neye uyuyor? Muttaki kulların vasıflarına uyuyor. Gizli hallerinde bile açık halinde yaptığın ameli yapmandır. Bu da bizim için bir azık olsun bu çerçevede meseleye bakalım. Şimdi ben iki ayet size söylemek durumundayım burada. Ama niçin söylediğime ait de birkaç cümle söylemek zorundayım. Bakın bugün ümmet olarak gerek ferdi gerek şu toprakların insanı olarak gerekse ümmet olarak hepimiz yani toptan İslam ümmetinin tamamı olarak çok ciddi ciddi sorunlarımız var. Önümüzde bir duvar var ve biz bir çıkış yolu bulamıyoruz. Aslında nereden bu işi başlatacağımızı bir türlü tespit edemiyoruz. Yine şöyle bir zafiyetimiz var kim dost kim düşman tanıyamıyoruz maskeler bize cazip geliyor kuklacılar bizi asıl kuklalar kuklacıları görmemize engel oluyor. Duvarın önünde olanları sahnenin önünde olanlara bakıyoruz ama arkasındakileri göremiyoruz. Çünkü feraset yok basiret yok. Bunları çekip aldı Allah bizden. Bir şey olmadığı için çekip aldı bizden. İki ayet bize yol gösteriyor. Bu iki ayetten bir tanesi diyor ki bakın Allah size şundan dolayı feraset verir diyor. Eğer şöyle olursanız. Furkan vasfının sahibi olursunuz diyor. Diğer ayette diyor ki eğer şöyle olursanız Allah sizin önünüze bir çıkış yolu, bir mahraç koyar. Belki buradan çıkarsanız kurtulursunuz. Bir yangın var, yangından size çıkış yolunu gösterir Allah. Oradan yürürseniz kurtulursunuz. Allah konuşuyor, Kur'an konuşuyor ve bize bu manada iki tane temel ayetle. Aslında meselenin özetini meselenin aslını meselenin olması gerektiği şeyini gösteriyor. Birinci ayet Enfal suresinin 29. ayeti. Ne diyor ayette Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu. İn tette kullâhe yeciallekum Öyle bir ayet ki bu ayet. Devam ediyor ayet ama burası bizim için asıl önemli olan bugün dersimizin konusu. Ey iman edenler eğer Allah'tan hakkıyla sakınırsanız yani takvayı kuşanırsanız o size ne verir? Furkan olma özelliği verir. Nedir bu biliyor musunuz? Ömerül Faruk olmaktır. Ömer gibi El Faruk vasfının o güzel sıfatın sahibi olmaktır. Eğer Allah size furkan verirse dost kim, düşman kim ayırırsınız. Eğer Allah size furkan verirse hidayetle dalaleti ayırırsınız. Eğer Allah size furkan verirse doğruyla yanlışı, güzel ile çirkini birbirinden ayırırsınız. Ayırırsınız. Bu konuda sıkıntı çekmezsiniz. Ama bugün eğer ayıramıyorsak Gözümüzün üstüne perdeler inmişse algılarımız birinin elindeyse kim bizi nereye sevk etmek istiyorsa onların peşinden gidiyorsak burada biz bu işi anlamadığımızın işaretidir. Bize lazım olan şeyin de takva olduğunun en büyük delilidir bu. İkinci ayet ne diyor biliyor musunuz Talak suresi ikinci ayetinde. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا her kim Allah'a karşı takvalı davranırsa takvalı olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Allah'ım daraldık zorlandık gidecek yolları unuttuk karıştırdık sen yine de bizlere bir çıkış yolu göster. Ne olur önümüzü aç Allah'ım ne olur önümüze aç Allah'ım bir an önce şu ümmete kaybettiği o şerefi izzeti o güzelliği tekrardan ulaştır Allah'ım. Son duamız Allah Resulü'nün duası olsun. Abdullah İbni Mesud diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam bu duayı çok sık tekrarlardı. Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve insanlara muhtaç olmayacak kadar zenginlik istiyorum. Beraberce yapalım mı şu duayı? Allahümme inni eske elüde vauka valfafe valhin Allah'ım senden hidayet, senden hidayet, hidayet takva, takva iffet, iffet ve insanlara muhtaç olmayacak kadar inşallah, zenginlik olmaya kadar. istiyorum Allah'ım şu güzel günlerin hatırına bize bunları nasip eyle ve bizleri en yakın zamanda takva çizgisine o muttaki kullarının çizgisine vardır ya Rab. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.